72. Bayram Namazları Şevval ayının birinci günü, fıtır bayramının, zilhiccenin onuncu günü de, kurban bayramının birinci günleridir. Bu iki günde, güneş doğduktan ve kerahet vakti çıktıktan sonra, yani işrak vaktinde, iki rekat bayram namazı kılmak, erkeklere vaciptir. Bayram namazlarının şartları, cuma namazının şartları gibidir. Fakat burada hutbe-sünnettir ve namazdan sonra okunur. Fıtır bayramında namazdan önce tatlı, hurma veya şeker yemek, gusletmek, misvak kullanmak, en yeni elbise giymek, fıtrayı namazdan önce vermek, yolda yavaşça tekbir okumak müstehaptır. Kurban bayramı namazından önce bir şey yememek, namazdan sonra önce kurban eti yemek, namaza giderken yüksek sesle, özrü olan yavaşça, tekbiri teşrik getirmek müstehaptır. halebî Kebir de diyor ki, bayram namazları iki rekattir. Cemaat ile kılınır, yalnız kılınmaz. Birinci rekatte, Sübhâneke'den sonra, Üç kere, tekbir-i zevait söylenir. Yani, eller, üç defa kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde, iki yana uzatılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam Efendi, yüksek sesle, Fatiha ve Zamm-ı sure okuduktan sonra, doğru rükûa eğlenir. İkinci rekatte önce Fatiha ve Zamm-ı sure okunup, sonra iki el, yine üç kere kulaklara kaldırılır. Üçünde de yanlara sallandırılır. Dördüncü tekbirde, kulaklara kaldırılmayıp, rükûa eğilenir. Birinci rekatte beş, ikinci rekatte dört tekbir getirilmektedir. Bu dokuz tekbirde, ellerin nereye götürüleceğini unutmamak için, kısaca iki salla, bir bağla, üç salla, bir eğil diye ezberlenir. Mala büdde de diyor ki cemaate yetişemeyen bayram namazını kaza etmez. Özriyle kılamazlarsa İd-i Fıtır'da bayramın ikinci günü İd-et-Ta'da üçüncü günü de kılarlar. Öğit, bayram demektir. Her yıl Ramazan ayında ve Arefe gününde günahları affedildiği için Müslümanların sevindikleri Sürurlarının avdet ettiği, tekrar geldiği için, eğit denildi. Bayramın birinci günü, cuma gününe rastlarsa, Hanefi mezhebinde hem bayram hem de cuma namazını kılmak lazımdır. Kendi vakitlerinde kılınırlar. Bayram sabahı cenaze olursa, önce bayram namazı kılınır. Sonra cenaze namazı kılınır. Çünkü bayram namazı herkese vaciptir. Cenaze namazı, bayram hutbesinden önce kılınır. Arafat'ta bulunmayan insanların, arefe günü bir yerde toplanarak, hacılar gibi yapmaları mekruhtur. Fakat, vaaz dinlemek için veya başka ibadet için toplanmak caizdir. İmâmeyne göre, arefe günü, yani kurban bayramından önceki gün, sabah namazından, dördüncü günü ikindi namazına kadar, Yirmi üç vakitte, hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek kadın, herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazda veya bu bayramdaki farzlardan birini, yine bu bayram günlerinden birinde kaza edince, selam verir vermez, Allahümme entes selam demeden evvel, bir kere tekbir-i teşrik okuması vaciptir. allah Ekber! Allahü Ekber, La ilahe illallah, Vallahü Ekber, allah Ekber ve Lillahil Hamd denir. Cuma namazlarından sonra da okunur. Bayram namazından sonra okumak müstehaptır. Cenaze namazından sonra okunmaz. Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra okumak lazım değildir. İmam tekbiri unutursa, cemaat terk etmez. Erkekler yüksek sesle okuyabilir. Kurban bayramının iki, üç ve dördüncü üç gününe eyyâm-ı teşrik denir. Nimet i İslam kitabında diyor ki, bayram günleri şunları yapmak sünnettir. Erken kalkmak, gusl abdesti almak, misvak ile dişleri temizlemek, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, fıtra bayramı namazından önce tatlı yemek, hurma yemek, tek adette yemek, kurban kesen, o gün ilk olarak kurban eti yemek, sabah namazını mahalle mescidinde kılıp, bayram namazı için büyük camiye gitmek, o gün yüzük takmak, camiye erken ve yürüyerek gitmek, bayram tekbirlerini, Fıtır bayramında sessiz, kurban bayramında cehren söylemek, dönüşte başka yoldan gelmek. Çünkü ibadet yapılan yerler ve ibadet için gidip gelinen yollar, kıyamet günü şehadet edeceklerdir. Mü'minleri güler yüzde ve selamün aleyküm diyerek karşılamak, fakirlere çok sadaka, İslamiyeti doğru olarak yaymak için çalışanlara yardım yapmak, sadakayı fıtrı, bayram namazından önce vermek, dargın olanları barıştırmak, akrabayı ve din kardeşlerini ziyaret etmek, onlara hediye götürmek de sünnettir. Erkeklerin kabirleri ziyaret etmeleri de sünnettir. hadis i şerifte, insanlar kendilerine iyilik edenleri sever ve hediyeleşiniz, sevişirsiniz buyuruldu. Hediyenin en kıymetlisi, en fâidelisi, Güler yüz tatlı değildir. Bidat sahiplerinden başka herkese, dosta ve düşmana, Müslüman'a ve kafir'e daima güler yüz tatlı dil göstermelidir. Kimseyle münakaşa etmemelidir. Münakaşa dostluğu giderir, düşmanlığı arttırır. Kimseye kızmamalıdır. Hadis-i şerifte "gadabetme, kızma" buyuruldu. Fitne fesat zamanında. İneğe tapanları görünce, ineğin ağzına saman vermeli, onları kızdırmamalıdır.